Volkan ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Bayağı, bayağı, bayağı, bayağı. Günaydın merhaba, merhaba. Nasıl evet. <gülüyor> Merhaba i̇yi. Volkan. Ee, tabii burada gece 3.30, merhaba. Şu anda balkondan sizinle bağlantı kurduğum için e, dışarıdan avlayan köpek sesleri yayına geliyor olabilir. Zira evde 5 e, kişi uyuyorlar şu anda. Herkese Yapacak günaydın o zaman. Başka bir çarem yok. Evet, Herkese iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi geceler. Burada baya bir gece yani sizin anlayacağınız. Hoş geldiniz. Sizin tatiliniz nasıl Beytan? Onu soruyorum. Hareketliydi ama yani döner dönmez kendimizi bu karanlık atmosferin içinde buluverdik yeniden. Fazla haber bakmamaya çalışmak da mümkün olmuyordu maalesef. Bol bol yürüdük ama. Yürüdük ve yüzdük. <gülüyor> ben yüzdüm yani. <gülüyor> ben yağmur altındaydım. Geçmiş olsun. Yani yağmur demişken burası da çok günlük güneşlik değil. Açıkçası burada da Bulunduğum günler boyunca özellikle Geçen 2-3 gün evvel Rio'ya geldiğimde ben Cumartesi sabahı Gece yağmur yağmıştı Rio'ya Ağır bir şekilde Evet bir takım, bir takım sel e, Haberleri de e, Zaman zaman bu geçen ay boyunca da Almadık değil Brezilya taraflarından Evet de, bir de Amerika'da. Dün final maçında e, TRT Spiker'in Yaptığı bir açıklama vardı Daha doğrusu bir yorum vardı e, tertemiz geçmiş olan bir turnuvadan bahsediyordu. Herhangi bir olayın yaşanmadığı yanlış mı hatırlıyorum acaba diye düşündüm bir an. E, senin söylediklerinle e, bir ay boyunca seninle konuştuklarımız aklıma geldiği zaman hiç de işlerin öyle olmadığı gibi bir durum söz konusuydu. Son gün de galiba bu şekilde e, gerçekleşmiş olaylar. Bir polis evet, müdahalesini yani bahsediyordu. Tertemiz, tertemiz derken meydan bahsetti tam bilmiyorum. Hani polis müdahaleleri veya eylemler diye bunu parantez içine aldı mı bilmiyorum ama Hani futbol açısından baktığımızda e, işte yani tertemize yakın bir futbol evet. e, izledik diyebiliriz ama evet. eylemler açısından olaylar tamamen e, bambaşka bir şekilde ilerliyordu. Hani hakikaten Dünya Kupası maçları oynanırken bir yanda eylemler vardı, bir yanda e, polis biber gazını zaman zaman kullandı, zaman zaman maçtan sonraki e, devam eden eylemlerde kullandı. E, bir program e, yapmaya, aktarmaya çalıştım burada. Hala e, Fabio Hideki ve Rafael Lusavergi e, politik tutuklu olarak gözaltında tutuluyor. Sadece kendileri iki eğitim görevlisi olarak e, e, gerçekleşen eyleme destek veriyorlardı. Ve çok ilginç doğrunaki zamanlarda ortaya çıktığı bu haberler. İşte Fabio Hideki'nin anarşist grup olan blok Parti ile birlikte molotov kopyeli fırlattığına, attığına ve bu tür e, şiddet olaylarına karıştığına dair ifadeler ya da raporlar ortaya çıktı. Yımar, o terminolojiye pek hakim değilim. E, ama böyle şeyler ortaya çıktı. E, dün o, dün daha e, final maçında büyük bir eylem olması bekleniyor demiştim. O sırada oynam olması bekleniyor e, demiştim. Marakanas da yaklaşık Yürüyerek işte bir saate yakın bir sürede giderebilecek bir meydanda Sanşbenya meydanında yine benim burada oturduğum Muhit'e yakın bir meydan orası. Orada saat öğlen birden itibaren insanlar toplanmaya başladı. Bin kişiye yakın kişi varmış. Sonrasında ben haberleri aldığıma göre ben aslında en başta e, sokağa çıkmayı çok istiyordum bu eylemlere e, katılmayı ama sonrasında yabancı ve dil bilmeyen bir gazeteci olarak zorlanabilirim diye ee, biraz vazgeçtim açıkçası ama e, bulduğum bağımsız e, medya kaynakları bu konuda bana çok büyük katkılar da sağladı O açıdan hepsiyle gidip yavaş yavaş tanışmaya da başladım Geçen hafta birkaç bir tanesiyle tanışma fırsatım oldu bu bağımsız medya oluşumlarıyla e, Onların aktardıkları haberlerden sizlere aktarmaya çalıştım Yine öyle yapmaya çalışacağım ve Dünkü e, olaylarda da işte meydanda buluşulmuş ve maçın oynandığı stadyuma doğru yürümek istemiş eylemciler. Fakat e, Midya bunlardan bir tanesi size haber aktardığım e, evet. kanallardan bir tanesi, akşam üzeri 5'e doğru diye bir saat koymuşlar. Ve Rio'da e, belgesel yapımcısı Kanadalı Jason O'Hara'nın kamerasına el konulmuş. Bacağından e, yaralanmış Polisin şiddetinden sonra Uyguladığı şiddetten sonra ve Gözaltına alınmış ondan sonra Yine bu 2000 e, Midya Ninja ekibinin iki Muhabiri e, polis şiddetine Maruz kalmış ve e, Bir tanesi sekiz polis tarafından e, Gözaltına alınmış Bir başka e, Medya kolektifi e, Muhabiri e, belgeselcisi Aleviyana Lemos ise o da aynı şekilde e, şiddete maruz kalıp göz alınan alınanlar arasında yani aslında dün Dünya Kupası oynanırken Rio'da iki so yani iki sokak aşağısı diyebileceğimiz hani lofun gelişi iki sokak aşağısı deriz ya aynen o şekilde bir uzaklıktaki muhitte polis e, bayağı şiddet uyguladı. O biber gazında kullandığı bu eylemler sırasında hatta bazı fotoğraflar var Bir gazından etkilenen polis memurları da olmuş ee, yani bu olaylar daha da devam edeceğe benziyor dünya kupası bitti sonrasında ne olacak işte kupa bitince bu işler bitecek mi hayır ben hiç öyle zannetmiyorum Brezilya'da halkı hani biraz uyandı ve artık hareketli çok da iyi organize olduklarını Düşünüyorum gözlemlediğim kadarıyla, zaten takip daha, ettiğim kadarıyla. Evet zaten daha geçen yıl 1 milyonun üzerinde insan sokağa dökülmüştü işte geziden sonraki şeylerde. Yani çok ciddi bir şeyde var, ayaklanma zaten var yani. Kesinlikle yani özellikle burada revolution-news.com adresi de çok güzel bir e, geçen sene neler oldu Brezilya'da diye bir e, rapor hazırlamış protestolarda i̇şte 696 protesto oldu 2013 yılında ama bu, 2014'te değil e, 15 tane protesto 50 bin kişiden fazlanın katılımıyla gerçekleşti e, 837 kişi yaralandı e, 10 kez ateş açıldı 8 kişi öldü e, 2006 108 kişi tutuklandı gibi rakam sayılarla bunları e, toparlamışlar aktarmaya çalışmışlar. 2014 içinde e, son programda sanıyorum Human Rights Watch'un sitesinden trw.org'dan bulabilir herkes. Bir e, 25 Haziran'da yapılmış bir e, aslında bir rapor bu ama o raporda da tekrarlamakta. Yarar, ol, yarar olduğunu düşündüğüm e, sayılar var e, Şöyle diyeyim Sadece açılış günü 37 kişi irili ufaklı şekilde yaralanmış e, Ve e, sayısız e, bir şekilde gazeteci de 5 ya da altıydı yanılmıyorsam burada sayıyı bulmak zorlu çektim ama 5 ya da 6 gazeteci bir tanesi CNN muhabiri International, CNN International muhabiri yaralanmıştı ağır bir şekilde daha sonrasında bugün verdiğim haberler var. E, Dünya Kupası stadına gitmek için e, yapılan bir viyodük çöktü. Beli Horizonte'de bu viyodüğün altında kalan araçlardaki 2 kişi öldü. 22 kişi yaralandı bu viyodük çökmesinin sebebiyle. Avukatlar tutuklandı. Bir tanesi e, Brezilya'daki bir insan hakları kurumunun avukatı e, bir kişi. Diğer ikisi de... E, Halkın avukatları, aktivist avukatlar olarak kendilerini e, tanımlayan grubun üyesi iki kişiydi. E, dediğim gibi yani futbolun dışında Brezilya'da her şehirde e, her gün olaylar oldu. Bundan sonrasında da ben Rio de Janeiro'da Olimpiyat oyunları yaklaştıkça olacağını düşünüyorum. Evet. E, belki bir de e, şeye geçelim bu zaman e, Dünya Kupası finali işte. Almanya aldı. Şimdi dün Libero programında da senin de söylediğin, benim de katıldığım dünyanın, Dünya Kupası'na katılan takımların muhtemelen en iyisi takım oyunu olarak da üstelik de göze de hoş gelen, taarruzdan saldırmaktan da hiç vazgeçmeyen İlginç bir takım olan Almanya tarafından kazandı. Yani bu açıdan da adi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ne diyorsun? Yani ben hak kazandığını düşünüyorum. Çok güzel bir Dünya Kufası izlediğimizi düşünüyorum. Futbol hmm. olarak. Evet bazen böyle sansasyonel fazla gol görmedik. Bazı tabii ki her e, ligde, her turnuvada olduğu gibi sıkıcı maçlarda izlediğimiz oldu. Ama eee Yunanistan Kosta Rika gibi bir eşleşme vardı ki heyecan dolu bir maçtı Bence turnuva boyunca en izlenmesi maçlardan bir tanesiydi Onun dışında e, Hollanda damgasını vurdu e, bundan önce 32 maçlı turnuvalardı sanırım 98 yılında 32 maçlı değil Pardon 32 takımlı turnuvalarda hmm. 98 yılında 171 gole ulaşılmıştı. Dün de Götze'nin attığı tek golle 171 golle ikinci kez ulaşılmış oldu. Yani gol sayısı olarak da en çok gol atılan turnuvalardan biri oldu. Ee, kalecilerin inanılmaz performansı vardı. Bol gole rağmen üstelik değil mi? Çok evet ilginç. bol gole rağmen kesinlikle yani bol gol dediğimiz zaten işte Brezilya sağ olsun bol gol sayısını arttıran takımlardan başı çekeniydi. E zaten Brezilya'nın kalecisi de çok iyi bir performans sergilemedi bu turnuva boyunca. E hem yaşının gereği hem de artık kariyerine son vermesi gerektiği için o da dünkü haberlerde milli takım kariyerini bıraktığını açıkladı. Hazır Brezilya demişken e, teknik direktör Skolari de görevini bıraktığını söyledi. Son yaptığı açıklamada gece e, Brezilya'da Globo'ya e, haberlere düştü biz ee, on, evet onunla birlikte tüm teknik ekipte dahil olmak üzere hepsi görevini bıraktı. Carlos Alberto Paiera da buna dahil o da teknik koordinatör görevindeydi diyebiliriz. Yani e, antrenörün baş antrenörün bir üstünde milli takımlar koordinatörü gibi bir göreve sahipti. Ee, ee, yani evet, olarak, yani gene... Amerika Birleşik devletleri gibi böyle heyecan veren takımlardan izledik. Belçika oldukça buna dahildi. Cezayir'in Almanya karşısındaki direnişi güzeldi. Kolombiya'dan sürpriz bekledik ama olmadı. Yani genel olarak herkesin ben çok zevk aldığına en azından internet üzerinden sohbet ettiğim ya da burada arkadaşlık kurduğum yabancı insanlardan aldığım izlenim bu yönde güzel bir turnuvayı turnavanın sıkıcı takımı Arjantin kazanmadığı için memnunum. Evet. Yani Brezilya'da özellikle tabii son iki maçında Dünya Kupası'nın toplam 10 gol yiyerek benzeri kolay kırılamayacak bir rekoru imza attığını da düşünebilir Yani bilmiyorum. Siz daha fazla Dünya Kupası izlediniz ve yani acaba Dünya Bolu'na böyle bir damga vurmuş takım var mı ki iki maçta 10 gol yedin? Yok. Yani de üstüne üstlük Brezilya halkı buna benim izlediğim yerlerde hiçbir olumsuz tepki vermedi çok ilginç yani bir veya iki tane böyle ağlayan insan gördüm Brezilya'nın yedi gol yediği maçtan sonra ama diğerlerinde herkes samba yapmaya devam etti yani bu, bu, bu halkın ağıt şarkıları da mı samba diye düşündüm açıkçası <gülüyor> ya da ya da başka şekilde hani artık ya yedi tane de yedik ne yapalım. Hani sonunda ölüm yok ya hadi dans edelim diye mi düşündüler bilemiyorum. Evet. Ee, Volkan senin ne? dönmeyi düşünüyor musun? Yoksa Brezilya'daki kariyerine devam etmeyi planlıyor musun? <gülüyor> dün dinlememiş programı. Evet dün dinlemedin programını ee, belli ki. Döneceğim. Tabii ki. Ee, yani Türkiye'de yapacak işlerimiz var en azından. Ee, orada bir kafayı toparlamak lazım diye düşünüyorum. Belki enerji depolayıp daha sonra e, Avrupa Şampiyonası var Fransa'da. Önce bir ona sonra da bir Ziyo'ya gideyim diye düşünmüyor <gülüyor> değilim açıkçası olimpiyat oyunlarına. E Çünkü sonra... yani dün aslında bu durumu birazcık da fark ettim ve evet, 30 gün boyunca Dünya Kupası için işte bir de buradaki saatler çok farklı. İşte sizle yayın yapıyorum 4'te bitiyor buranın saatinde 6-7 saat uyu 11-12 derken bir de maç başlıyor et maç temposu şu bu derken gün bitiyor bir anda ve yani o bütün maç trafiğinin ardından dün kupa bitti son maç bitti son düdük çaldı yani kendi kendime durdum Almanya kazandı ve hani şunu sordum e ye şimdi yani bir boşluğa düştüm açıkçası diye söyleyebilirim O yüzden boşluğu doldurmak lazım can. Evet. <gülüyor> Belki de Katar'da. Orada da saat problemi olmaz ama biraz sıcaklık problemi olabilir. Onlardan bahsedilme fırsatı bulabiliriz. 2022'de. Yani evet Katar dedin. Yani Katar'daki Dünya Kupası'nın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bile bence artık meçhul. Çünkü FIFA'nın meşruiyeti de artık bence meçhul bir durumda. Çünkü bu turnuvada da... E, maçlar oynanırken FIFA bilet skandalı ortaya çıktı ve FIFA ile birlikte çalışan e, organizasyonların FIFA'nın verdiği biletleri e, usulsüz bir şekilde kara borsa yaparak sattığını veya dağıttığına dair e, haberler okuduk ve bu organizasyonlardan bir tanesi Blatner'in yeğeninin e, başkanlığını yaptığı bir organizasyon Ve yani onun ve işte bağlantısı olduğu kişilerin hepsi bundan sonraki organizasyonlarda da SİFA'ya dair SİFA'nın işlerini yapmaya devam edecekler. O soruşturmada devam ediyor bu arada. Evet yani, yani çürüyen bir ya ki... dünyaya göre çürüyen bir dünyaya gayet uygun, uygun bir bir e... Kur, kuruluş ve şeyde üstelik de bu son 10 hatta 20 bin dolara da final maçı biletlerinin kara borsada alıcı bulduğuna dair bir takım haberler vardı. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama yani bunda... Evet evet yani normal herhangi birinin aldığı bileti o, o fiyatlara satması e, mümkün aslında ama yani bu gerçekleşti. E, belki kara borsa mümkün bir şey değil tabii. Doğru da bir şey değil belki ama Hani böyle şeyler gerçekleşti ama diğer yandan işte binlerce, FIFA'nın binlerce bedava bilet verdiği e, bu organizasyonlar bu şekilde usulsüzlükler yaparak e, Dünya Kufası'ndan farklı bir açıdan damga vurdu ve e, Match Hospitality bu konuda başı çeken e, organizasyon onun sahibi Ray Willen'da e, e, ifade alınmak üzere Brezilya'da gözaltına alınmıştı. Sonrasında otele gönderildi. Sonra tekrar ifadesi alınmaya gittiğinde e, polisten bir saat önce otelden Bulunamadı. parmak arası terlikleriyle arka kapıdan kaçtığı söyleniyor. Buna dair polisin elinde de görüntüler varmış. Ama şu anda sırra kadem bastığına söylememiz lazım. Çok uygun bir son finale. <gülüyor> evet. Yani evet. Son demişken dün tabii Rio'da ee, Arjantinli'nin kaybetmesi çok sayıdaki Arjantinli'yi de sinirlendirdi. Benim maçları izlediğim Maracana Stadyumunun etrafındaki sokaklarda çok fazla olay yoktu. Fazla Arjantinli de yoktu. Bütün Arjantinlilerin maçı Copacabana plajında izlemeye gittiğini söyleyebilirim. Bütün e, hepsi 20 bin kişilik FIFA taraftar alanını doldurmuşlar ve saat birden sonra İçeriye girmek mümkün olmamış. maçın dörtte olduğunu da söyleyelim yani saatler öncesinden o taraftar alanını kapatmışlar ve devamında da maçı kaybedince işte kendi aralarında ve Brezilyalılarla ufak tefek hani sokak kavgası diyebileceğimiz bazı olaylar olmuş Brezilya bayrakları yakmışlar Globo'nun çektiği fotoğraflarda bunu görebiliyoruz polis yine sokak arasında taşkınlık yapan Argentinlere bir bergazıyla e, uzaklaştırmaya çalışmış bu Arjantinlilerin sokakta eğlenmeye ya da işte yağ tutmaya çalışırken e, uğradıkları ikinci bir belgazı vakası Brezilya'da. Evet. E, daha önce Sao Paulo'da olmuştu. Böyle ufak tefek olaylar olmuş ve yine Kopa kapağında bir eylem vardı e, Dünya Kupası finalin olduğu e, saatlerde. Arjantin'deki Obelis Meydanı'nda da olaylar tamamen çığırından çıkmış görüntülere e, şahit oldum internet üzerinde gördüm televizyondan biraz videolarını izlemeye çalıştım orada da polis taraftarlara baya e, taşkınlık yapmış olan taraftarlara kırıp dökmüş olan taraftarlara biber gazı ve e, suyla müdahale etmiş böyle bir dünya kupası e, izledik bitirdik. Sağ evet, evet. Umarım ben de bu süreç içinde sizlere yardımcı olabilmişim. Olkan ve... çok teşekkür ederiz gerçekten Olcan. şeydi yani TRT'den mesela bir ayı aşkın bir süredir bunu hem maç yayınlarını hem de yorumlarını çeşitli kanallarından TRT'nin verdiler bir tek kelime bile duymadık halkın <gülüyor> hareketlerine ilişkin olarak. Saha dışında olup bir tane sokağa ilişkin olarak. Dolayısıyla TRT'yi bir kere tamamen sollamış durumdasın. Sadece tek başına bütün TRT'yi. Ee, son olarak bir de şeyi alalım teşekkür ederken sana. Ee, turnuvanın bir numarasını kim olarak gösteriyorsun? Oyuncu olarak. Turnuvanın bir numarası... Bence Thomas Müller olması lazım. Hakkı verilmeyen oyunculardan biri olarak düşünüyorum. Ama e, en iyi oyuncu ödülü sanki teselli ödülü olarak Messi'ye Messi. verdiler. Evet. Çok ilginç bir seçim oldu. Hani Messi tamam takımını buraya kadar taşıdı ama Thomas Müller de 3 asist ve 5 golle takımını buraya kadar taşıdı. E, e, final mücadelesinde de iyi mücadele etti. yani Önceki maçlarında Önceki maçlardaki pozisyonda oynamadı. Kloze oynadığı zaman daha çok kanatlarda oynuyor Thomas Müller. Ee, ama bence hak ediyordu. Bence Almanya'da ve hatta dünyada hakkı e, şu ana kadar yenmiş bozlardan biri. Üç Dünya Kupası'nda oynadı ve üçünde de gol attı Thomas bir, bir de görebildiğimiz kadarıyla James Rodriguez de çok... Gelecek vadeden, istikbal vadeden eskilerin deyimiyle çok önemli bir futbolcu olarak karşımıza evet. çıktı. Düzelteyim, Thomas Müller iki Dünya Kupası oynadı. İkisinde de toplamda beşer gol attı, on golü ulaştı. Yani bu gidişle Miroslav Klose'nin 16 gollük Dünya Kupaları rekorunu kıracak daha 24 yaşında Thomas Müller. Evet. Hani Almanya kendik bu sene kırdığı rekoru bir daha başka bir Almanı kırdırabilir. Ben Thomas Müller'in aslında bu turnuvanın Yıldızlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum Messi o kadar da hak etmedi yani Gerçekten Feterli ödülü olarak vermişler gibi gözüküyor Hamet Röldürgez'de Porto ve Monaco'da Oynadığı için çok gözümüze Denk gelmeyen Bir süt ama bu sene çift taneli sayılarda Goller atıp çift taneli sayılarda asistler yaptı Monaco'da Monaco'yu şampiyon yapamadı belki ama Önemli bir Başarı Kişisel başarı elde etti takımında. Ee, Dünya Kupası'nda da onu görmüş olmak. Bu şekilde kendini kanıtlamış olması. Yıllardır Kolombiya'nın aradığı yıldız oyunculardan birinin de ortaya çıkmış olması. Latin Amerika'dan güzel bir başka haber. Volkan evet. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi umarım güzel haberler güzel bir şekilde sizlere yardım etmiş etmeye çalıştım. Umarım o da e, konuda başarılı olabilmişimdir. Açık Radyo birçok şekilde bana bu konuda e, yer verdiği için hayatımda önemli bir yer de kapladı. Buradayken bile burada e, yer bulmama neden oldu. Açık Radyocunun evinde kaldım bir dinleyicimiz enteresan bir şekilde tan tanıştığımız e, birçok açıdan Açık Radyo'ya teşekkür ediyorum ben. Kesinlikle. Evet. İcimiz de umarım meş memnun kalmışlardır. Peki görüşmek okay. üzere. Görüşmek üzere, Hakan. görüşmek üzere Volkan. Görüşmek üzere. Volkan Özlü ile birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. <Gülüyor>